207. konu, Hz. Peygamber'in Taif'ten dönerken yaptığı dua, Hazreti Peygamber Taiflilerin elinden kurtulup emniyete kavuşunca şöyle dua etti, Ey Allah'ım, kuvvetimin zafiyetini, tedbirimin azlığını, halkın gözünde hiçbir kıymet taşımadığımı, sana şikayet ediyorum, ya Erhamerahimin, sen zayıfların Rabbisin, sen benim Rabbimsin, Beni kime teslim ediyorsun, beni, bu eden bir yabancıya mı, yoksa işimi eline verdiğin bir düşmana mı, eğer sen bana dargın değilsen, başka hiçbir şeyden perva etmem, fakat senin affın benim için her şeyden üstündür, ya Rab, gazabına uğramaktan, karanlıkları parlatan ve dünya ile ahiret işlerinin salah kaynağı olan veçinin nuruna sığınıyorum, ta ki, sen benden hoşnut olasın, bütün güç ve kudret senindir.